Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalini. Men yehtedihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela halile leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. 11. başlıktaız Mevizatu tevhid-i. Tevhid öğütü. "Kale Yusufu zalikuma mimma allameni rabbi" bu kelime geçmişti. Yusuf Suresi'nin 37. ayeti. Bu ikinizin anlattığı şey ikinize e, anlattığım rüya tabiri Rabbimin bana öğrettiği öğrettiği şeylerdendir diyor İsfa ile Burada geri kalanını aldık zaten yazın ben. Harekelemeyi yapacak olursak Velakin Allahe lakin'deki inne nasb edatı Velakin Allahe la yu'ti la olumsuzluk edatı yu'ti vermek la yu'ti vermez ilin mehu verme fiilinin mef'ulü ilim o yüzden ilmehu diye e, mansup olarak hareket ediyoruz la yu'ti ilmehu yani Allah, lakin Allah ilmini herkese vermez. Bunun ilmini, yani ilmehu'daki zamir, rüya tabiri ilmi oluyor. Bunun, bunun ilmini Allah herkese vermez. İnnallâhe la yu'tî muhakkak ki Allah vermez neyi? İlmehu el-müşrike. İlmehul müşrike. Yani burada ilim de mef'ul, müşrik de mef'ul. İki mef'ullü oluyor yani burada. Bu yüzden müşrik kelimesi de üstünlü. Hel ta'rifani. Hel midir, mıdır? Mi, mı? Yani bu soruları e, veriyor, bu manayı veriyor. Ta'rif bilmek, sen biliyorsun. Ta'rifani ikiniz biliyorsunuz biliyor musunuz hel tarifani ikiniz biliyor musunuz <gülüyor> limaza niçin alemeni rabbi rabbim ilmini bana niçin verdi bana niçin öğretti enni <gülüyor> çünkü ben terektu terk tarika ehli şirki burada tariku ehli şirk mudaf mudafun ile fakat tarika kelimesi terk edilen bir yol yani meful terk etme filmin mefulü bu yüzden tarika diye hareketliyoruz. Tarikan harekesi o yüzden üstün. Ehlinin harekesi ise mudafun ileyh olduğu için ehli kelimesi burada aynı zamanda hem mudafun ileyh hem mudaf. El he, el, el, el, el kelimesinin de mudafı bu yüzden şirk kelimesi de esreli. Burası anlaşıldı mı? Yani ehli kelimesi... iki tane mudaf mudafın ileyhi var burada. Tariku, ehl, tariku ehli, birincisi mudaf mudaf ileyhi. İkincisi de ehlu şirki. Fakat burada tarikudan dolayı ehli, mudafın iley haline geldi. Harekese esre oldu. Ondan sonra tarih zaten mef'ul olduğu için üstün oldu. Şirk kelimesi de mudaf olduğu için yine harekesi esru oldu. Yani manası, çünkü ben şirk ehlinin yolunu terk ettim. Rabbimin bana bu ilmi vermesinin sebebi, şirk ehlinin yolunu terk etmemdir. Sonra Yusuf Suresinin ayetleri geliyor. Vetteba'tu <Sessizlik> Vetteba'tu Ben tabi oldum. İttiba tabi olmak. Tu buradaki tu ben. Yani mütekellim zamiri ifade ediyor. Ben tabi oldum. Millete ebei. Millet burada, millet burada mef'ul olduğu için ittiba'nın mef'ulü olduğu için üstünlü. Millete ebei. Babalarımın yoluna tabi oldum millete abai yani aslı ney milletu abai burası da e, mudaf mudafın iley. fakat burada millet mef'ul geldiği için harekesi üstün oldu ve teba'tu millete abai ibrahim'e ve ishaq'a ve yakube yani bunların hepsinin mudafın ileyhin tamlamaları artık yani babalarım olan İbrahim, ishaq ve yakub'un milletine onların dinine tabi oldum maka lena ma burada nefi Olumsuz. olumsuzluk şeyi ee, bağlaç değil de olumsuzluk manasında makaane lena yani bizim için yoktur bizim için olmaz ne olmaz en düşrik en şirk koşmamız müşrik burada e, enden dolayı Koşmaya. Şirk koşmamız, buradaki nüşrikteki nun, biz demek. Biz koşmayız. Biz şirk koşmamız, bizim şirk koşmamız. Billahi, Allah'a şirk koşmamız. Min şeyin. Yani bizim Allah'a ortak koşmamız olacak bir şey değildir. Buna hakkımız yoktur. Yani buradaki makânelenâ hakkımız yoktur manasında. Makânelenâ, bizim böyle bir hakkımız yoktur. Neye hakkımız yokmuş? En-nuşruke billahi min şeyin. Herhangi bir şey Allah'a ortak koşmaya Aleyküm selamünaleyhüm. Herhangi bir şey Allah'a ortak koşmaya hakkımız yoktur. Buradaki şey nekre ve genellik ifade eder nekrelik. Nekre. Burada herhangi bir şeyi Allah'a, billahi Allah'a demek. Allah'a ortak koşmanız mümkün değildir. Billahi'deki B, bir harfi cer, min de harfi cer. O yüzden min şeyin oldu. enişte buraya bağlıyorsun ya en müşrik koş, şirk koşmamız şirk koşma hakkımız yoktur şirk koşmaya mastarlaştırıyorum Kale Yusuf'u Yusuf dedi ki ve hazet tevhidu leyselena fekat bu aleyküm selamun r Tevhidu, hazet tevhidu bu tevhid Leyselena fekat. Leys değildir. Yoktur değildir. Leyselena bizim için değildir. Fekat yalnızca, sadece manalarına geliyor. Sadece bizim için değildir. Bel. Bilakis. Huve lin-nasi a. Bilakis o bütün insanlar içindir. Bel huve bilakis o lin-nasi <gülüyor> li harfi cer. Ennas insanlar, lin nasi insanlar için. Cemian bütün. Bütün insanlar içindir. Bel bilakis manasında. Hocam buradaki linnasi der miyim hadi? Evet. İnsanın arası şeyini da bu da burada neydi? Sıfatı vesiki. Aleykümselam. Şimdi insanlar düştü. Doğru oldu. Haberi. Haberi. Evet. Niye şey olarak gelmiyor? Önceki cümlenin şey olduğu için mi? Ne olduğu için mi? Nasıl anlamadım? Şey olarak niye geliyor? Götürü olarak niye geliyor hocam? Cemeğin anneli, cemeğin kol diye, diye niye geliyor? Haber olduğu için Haber olduğu için. Götürü anneli yapı çekilmiyor ne Olabilir. Yani e, burada hangi illetten nasip etmiş? bilmiyorum. Ama kullanım böyle. Yani haberlerde genel böyle. Bütün insanlar için. Belin etkisi olabilir belki. Aleyküm selamunca. Huvve <gülüyor> bin nasi cemiyan. Olabilir. Ne dedik? Mâ kânelena. Yani kane'nin haberi gibi bu. Yani kâne burada gizli oluyor. Şimdi buradan nefi vardı ya. Yani, Mâ kâne Bizim böyle bir hakkımız yok. Sonra geldi geldi Hazret Tevhidu. Leise fakat Yani leise de olabilir bu. Kâne leise zaten aynı görev görüyor. Eee leise lenâ kâne lenâ. Kâne linnâs yani. yani Leisen haberi. Evet. Leyseye alternatif olarak burada kane olmuş kane. Burada gizli kane olmuş oluyor, kane'nin haderi gibi oluyor burada. Darlike bu min fadlillahi min dendan harfi cer min fadli aslı fadlillahi değil mi? Mudaf mudafun şey. Allah'ın fazlı, Allah'ın lütfu min'den dolayı fadli oldu. Allahi lafzı da zaten mudafun ileyh olduğu için esreli. Min fadlillahi aleyna üzerimizde Allah'ın lütfudur ve alem nasi ve bütün insanlar ve yani insanlar üzerinde. Velakinle ekseren nasi la yeskurun. Evet bu Allah'ın bize ve insanlara insanlar üzerindeki lütfundandır. Velakinle lakin ekferen nasi. Burada velakinledeki inneden dolayı ekere oldu. Ekserun nasi. Yani müdaaf müdafun ileyhine burası. Ekserun nasi oldu ekferen nasi. Çünkü inne var, lakinne var. Ekferen nasi la yeskurun. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Yeşkurun şükrederler. La yeşkurun şükretmezler. Ve huna vekafe yusufu ve se'ele Ve huna burada, huna burada demek. Huna vekafe, vakafe durmak. bu o, oradan farklı bir mana. Yani kökü aynıdır ama burada durmak manasından. Kıf mesela dur demek. Kıf dur. Vakafe vakıf. Mesela vakıf deriz ya. Vakıf da bu kökten yani durmaktan geliyor. Vakıf durdurulan. Belli bir şey için ayrılmış durdurulan şey demek. Vakafe durdu. Kim durdu? Vakafe fiilinin faili? Yusuf. Yusuf. Failin herkes bu yüzden ötre. Burada durdu ve S Huma, sordu. Huma ikisine, ikisine sordu. Te kuluna, Ne demek? Te kuluna, Diyorlar. kuluna. Yer olmaz değil. Te kuluna. Yer oluna diyorlar yukalu deniliyor diyoruz derler, derler. Diyoruz ne kulu diyoruz, hı hı. diyoruz. deseydik ne kulu olurdu biz diyoruz. diyoruz. He siz diyorsunuz. ne siz diyorsunuz. Ne diyorlarmış? Tekulune ne Berri ve Rabbul Bahri ve Rabbul Risqi ve Rabbul Matari. Siz diyorsunuz ki işte karanın ilahı Rabbi, denizin Rabbi, rızkın Rabbi ve yağmurun Rabbi. Ve nahnu biz ise ve nahnu nekul. Bak biz diyoruz ki Rabbul alemin. Biz alemlerin Rabbi diyoruz. Ve erbabun müteferrikune hayrun emillahil vahidul kahhar. Erbab, Rabler. Çoğul. E erbab, Rabler midir? He, bir soru geliyor şimdi istifam hemzesi. Yani istifam yapmak için e, bir fazladan hemze eklemek, elif eklemek helin manasını veriyor. Yani soru katıyor ona. E erbabun rabler midir? Bu kadar alırsak. E erbabun muteferriqun birbirinden ayrı birçok rabler <gülüyor> mi? Hayrun hayırlıdır. Bak demek ki buradaki e sorusu hayrı mı dıray getirdi. Daha hayırlıdır? Em yoksa emillahu yoksa Allah El vahidul kaharu. Bak burası isim sıfat. Şey sıfat mevsuf. Estağfurullah. Sıfat mevsuf. Ve el vahidul kahharu. Allah'ul vahidul Allah lafzı zaten eliflamlı bir isim. özelisi Hareketi Harekesi ötre. Tekil. Erkek. Yani eril bir kelime. Allah'ul vahidul kahharu. Hepsinin hareketi birbirine uyumlu, marifelik nekrelik uyumlu, erkeklik dişillik uyumlu, tekillik çoğulluk uyumlu. Dört şey de birbirine uyumlu. Emillahil, emillahul vahidur kahhar. Birden çok, birbirinden ayrı rabler mi hayırlıdır yoksa tek ve kahhar olan Allah mı? Eyne rabbul berri ve rabbul bahri ve rabbul rizqi ve rabbul matari. Karanın Rabbi, denizin Rabbi, rızkın Rabbi ve yağmurun Rabbi nerede? Eyne nerede? Eruni bana gösterin. Maza halaku minel ardi. Maza halaku maza ne? Halaku yarattılar. Halaka yaratmak. Halaku yarattılar. Maza halaku ne yarattılar? Minel ardi. Yer ne yarattılar? Em lehum şirkun fīs semavati. Yoksa onlar göklerde ortak mıdırlar? Evet, yoksa em lehum şirkun lehum şirkun şirk ortaklık demek burada. Onların ortaklığı mı var fīs <gülüyor> semavati göklerde? Göklerde yoksa onların ortaklığı mı var? Bu Fatih suresinin 40. ayet. <gülüyor> Lehum onların. Uyzuru, unsuru bakın nereye? İlel erzi yeryüzüne bakın ve ile semai ve semaya bakın. Venzuru ilel insani ve insana bakın. Haza halqullahi fe eruni. bu Allah'ın yaratmasıdır fe eruni, bana gösterin fe-akibet fa'sı burada yani peş peşe olmayı gerektirir Yani hadi bana gösterin fe-erûni yani çoğula hitap ediyor o yüzden burada çoğul vav var fe-erûni eru Gösterim. gösterin ni bana gösterin bana gösterin. مَا ذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ Gösterin bana. Evet, manayı verecek. هَذَا <gülüyor> خَلْقُ Bak bunlar Allah'ın yarattıklardır. Ne dedi burada? Yeryüzüne bakın, göğe bakın, insana bakın. Bunlar Allah'ın yarattıklardır. فَا eruni Bana gösterin. Bana gösterin. Neyi? Maza <gülüyor> ذَا Ne yarattı? اَلَّذ۪ينَ Kimler? Kimler? min dunihi yani Allah'ın dışındakiler ne yarattı? Sizin bu Allah'ın dışında nispet ettiğiniz şeyler neler, ne yarattı? Bana gösterin. Lokman suresi 11. ayet. min dunihi onun dışındakiler demek. ellezine sıla zaten onlar ki gibi manaları verir. Onlar ne yarattı? Onun dışındakiler. ve keyfe ve keyfe nasıl keyfe nasıl <gülüyor> rabbul berri mudaf yiyeyi, ve rabbul bahri ve rabbul rızkı ve rabbul matari nasıl karanın rabbi, denizin rabbi, rızkın rabbi, yağmurun rabbi oluyor yani bunlar nasıl olur esmaun bunlar isimlerden ibarettir tumuha, <gülüyor> sizin isimlendirdiğiniz Entum, yani entum siz. Semmeytumuha, onları siz isimlendirdiniz. Entum ve abakum, sizin ve babalarınızın isimlendirmesinden ibarettir bunlar. Yani Rabbul Ber, Rabbul Bahir gibi. Bunlar sadece sizin uydurduğunuz, babalarınızın uydurduğu isimlerdir. El-Hukmu Lillahi, El-Hukmu Lillahi, Hüküm, Eliflamlı, Elf lahmlı, malum hüküm. Hüküm Allah'a aittir. Lillahi buradaki, Lillahi Allah içindir, Allah'a aittir. Allah'ındır manasına geliyor. Bu şeyden sonra, haberden sonra bunun gelmesi işte dir'dir. Haber cümlesi bu. Hüküm Allah'ındır manasını veriyor. El mulku lillahi. Aynı şekilde mülk, melekut, yönetim, otorite Allah'ındır. El ardu lillahi. Yeryüzü Allah'ındır. El emru lillahi yani iş emir yönetim Allah'a aittir. Emretmek Allah'a mahsustur. El la ta'budu illa iyah. El la ta'budu El illa iyah. Ta'budu siz ibadet ediyorsunuz. İlla iya sadece ona. Burada bakın, ella baştaki ella en ve la'dır. En la, en la, en, la. evet iki bileşiktir iki bileşik edat. Bu tip bileşik edatlar Arapçada böyle bir arada e, kalıplaşmıştır. Minma'nın minma olması gibi. <gülüyor> Bu da böyle en la en la ibadet etmemeniz için yani en hani o mastarlaştırıyorduk ya. Ella ta'budu ibadet etmemeniz için etmemeniz gerekir. Neye? İlla iyya. İlla istisnadır. Ondan başkasına. İyyahu sadece ona. İyya sadece ona demek iyyahu. Sadece ondan başkasına ibadet etmemelisiniz manasını geliyor bu. Allah'tan başkasına ibadet etmemelisiniz. Zalike dinul qayyimu Zalike, işte bu dosdoğru dindir. Zalike dînul işte dosdoğru din el qayyimu, e, burada dinul qayyimu yine sıfat mevsuf. Elif ve bakın her ikisi de harekelerde tekillik, sayıda erkeklik, dişilikte dört şeyde birbirine mutabık. Qayyim dosdoğru din, din işte dosdoğru din Zalike dinul kayyumu biz dedik ki haber cümleleri dirdir şeklinde manalandırılır. Zalike dinul kayyumu işte dost doğru din budur. Yani birebir verecek olursak dost doğru din bu. Ama biz ne diyoruz? İşte dost doğru din budur. Çünkü haber cümlesi. Velakinne velakinne velakinne lakin bizdeki gibi. Oradaki inne nasp ediyor. Buradaki lakinle de lakin inne şeklinde bitişik bir edat. Ekseren nasi Aslı ekserun nasidir. Mudaf mudafın leh olduğu için. Ekserun nasidir. Fakat lakinnedeki inne ekseri Ekseren nas olması Lakinlerin dolayı ekseren nas oluyor. Tamam işte. Lakinne tamam. nasp ediyor. Asl. Asl. Aslı mudafun iley iken inne bunu nasbetti. Ekseren nasi oldu. Yani ennas kelimesi mudafun <gülüyor> ileyh olduğu için esreli. Ekseren nasi, yani lakin ekseren nasi, lakin insanların çoğu. Eksir, eksir. Ekser, he, çoğunluk demek. Çoğunluğu, çoğu. La ya'lemûn bilmezler. La ya'lemûn. Aken insanların çoğu bilmezler. La olumsuz, ne la olumsuz evet. Yağlamun bilirler, la ya'lemun bilmezler. Bu nasıl? Bilirlerdeki baştaki ye mi yapıyor değil mi orada? Ye evet. Aa, ben muzarat ben... E, üçüncü tekil veya çoğu şahıslarda ya ye harfi muzarat. Mesela kendisine dese. Mesela. Kendisine dese, alem, alemu. Çoğul isek biz Na'lemûn Na'lemûn na Orada vav yok ben ilkini uzatmayı yanlış kaçırdım Na'lemûn Na'lemûn biz biliriz alemu ben bilirim Ya'lemûn o bilir Ta'lemûn sen bilirsin Ya'lemûn onlar bilir Ta'lemûn siz bilirsiniz Na'lemûn biz biliriz Tevilur rüya Tevilur rüya Ve lemma Yani rüyanın tabiri Ve lemma Ferega Yusufu Ve lemma Henüz Yani Tam bir şey Yani iza kelimesinde olduğu gibi Bitirdiği zaman İza e, Yani geçmiş zamanın henüzü gibi Yaptığı zaman Henüz olmadı İza geniştir. İza geniştir. Lemma ise geçmiş zamanla ilgili yaptığı zaman. Anlaşıldı mı burası? Mesela defteri eline aldığı zaman. Defteri eline aldığı zaman bakın geniş bir e, ifade ise geleceği de içerecek bir şeyse mesela Ahmet defteri aldığı zaman onun kafasına vur. Dert diyecek olsam izayı kullanırım. Ama lemma Orada kullanılmaz. Lemma geçmişte yaptığı zaman. Defteri kaldırdığı zaman kafasına vurdu diyeceksem lemmayı kullanırım. Geçmişte olmuş bitmiş bir şeyde. Yani o zaman yaptığı zaman tığı zaman yani o ifadede lemmayı kullanıyoruz. Lemma feraga yani bitirdiği zaman feraga bir şey bitirmek, fari olmak deriz. Ferag'a bitirmek. Lemma ferag'a yusufu. Ferag, ferag fiilinin faili yusuf. O yüzden herkesi ötre. Ferag'a yusufu min mevizatihi. Meviza öğüt demekti. Vaaz. Öğüdünü bitirdiği zaman yusuf ahberahuma. O ikisine haber verdi. Bir tevilir rüya. Rüyanın yorumunu. Bir harficer olduğu için tevil kelimesini esre yaptı rüya, Kale ve şöyle dedi, yani şöyle diyerek yorumlamış. Enma eha birincinize gelince, ikinizden birisine gelince, kuma ikiniz, ikinizden biri eha ikinizden biri. Feyeski rabbhu hamra. Buradaki rabbhu efendi manasında feysqi neydi? Sulamak, ikram etmek, içecek bir şey sunmak demek. Saki, sakilik yapmak, içecek sunmak demek. Feysqi yine sunacak yani içecek sunacak. Rabbehu efendisine. Buradaki sekayı, seka fiilinin mef'ulü rabbe. Efendisi yani. O yüzden rabbehu, rabbe diye üstünlü okuduk. Hamran Hamr da mef'ul. Yani şarap. O da mef'ul. O yüzden hamran. Üstünlü. Ve emmel ahiru. Diğerine gelince. Emma burada ise gelince, falana gelince, filana gelince, ona gelecek olursak bu manalar veriyor. İse. Emma. İkimizden biri dedikten sonra ahiru. Evet, diğeri tabi diğeri kalıyor. Diğerine gelince fe, ve emmel aharu, diğerine gelince felius lebu, felius lebu çarmağa gelilmek de burada tercümeyi atlamışlar mı? Ha, koymuş, tamam. Asılmak manasına vermiş. Asılacak. Felius lebu bu çarmağa gelilmektir. E, salebe kökü nasıl da asılma manasında da kullanılıyor. Salebe hani Hristiyanlar haça salip derler. İsa Aleyhisselam'ın işte yerine geçen adamı e, orada çarmaya geldikleri için çarmağa e, çarmaya germeye salebe es, eslab denilir. Fakat asma manasında da kullanıyor. O asılacak. Feyusle bu. Feyusle bu. Tetkulut tayru kuşlar yiyecek. Tekkulut tayru. Kuşlar cansız e, akılsız varlıkların çoğulu dişi, dişi kuşlar. yani kuşlar burada dişi çoğu kuşlar dişi e, geliyor şeyi zamiri. O yüzden tek deniliyor. erkekte de ye olacaktı Erkek fiili yep Ama dişi varlıklarda tek Tekulu tayru min re'si. Onun başından yiyecekler. Hani ne görmüştü rüyasında? Ekmek götürüyorum başımda. Kuşlar yiyordu. İşte o asılacak da başından onun kuşları yiyecek diyoruz. Yusuf Aleyhisselam. Ekele te'kulu. Te'kulu Evet. Yiyor, yiyecekler. Yerler, kuşlar yerler. Ve te'kulu tayru. Ekele fiilinin faili tayr. Re'si Resihi eğer min'i kullanmasaydık resehu diyecektik. Değil mi? Çünkü şeyin tekullünün mef'ulü olacaktı. Fakat min harfi cerrinden dolayı resihi oldu. Neyi dedin akı? Bir yukarıdaki gibi mi acaba şunu fet kuluyu -fe kullanmış amacım. Akibet diyor da. Yani peşi sıra olmak. Asılacak ve onu işte kuşlar yiyecek yiyecek lil evveli ilkine ilkine dedi ki birincisine dedi ki bu Uzukuru Rabbik Rabbinin yan Efendinin yanında beni hatırla an zikret bahset benden bahset vekur vekur zikret hatırla an vekurni beni an beni zikret nerede in de Rabbi inde kelimesi harfi cer yanında, nezdinde, katında manasında Rabbik bu yüzden e, esreli inde Rabbik efendinin yanında beni hatırla, an, zikret benden bahset ona ve haracer raculeni iki adam çıktılar fekânel <gülüyor> evvelu ilki sâkiyen lil meliki kralın sakisiydi idi He, sulaycısı ve sulibel aharu diğeri de asıldı burada kane e, oldu idi diye ben verdim yanlış verdim oldu manasında ilki kralın sakisi oldu yani kane'nin e, mef'ul olarak sakiyen dedik o yüzden ve sulibel aharu diğeri de asıldı Salebe, astı. Asıldı. Astı. Sulibe, asıldı. Meçhul kalıbına böyle getiriliyor. Asıldı. Sulibe. <gülüyor> ah Haru diğeri demek. İkincisi, diğeri yani. Ve nesiye saki. Hocam, meçhul kalıbı Evet, asıldı. Ve <gülüyor> nesiye. <gülüyor> Nesiye unutmak. Venesiyes saqi. Saqi kelimesinin aslı böyle olduğu için normalde burada e, saqi fail ötreli olmaz gerekir. Fakat kelime illetli bir kelime olduğu için Venesiyes saqi diyoruz sadece. Saqiun değil yani saqi değil. Venesiyes saqi neyi unutmuş? En kure. En maslar yapıyor. Neyi unutmuş? Zikretmeyi unutmuş. Yusuf'e, Yeskuru'nun mef'ulü, o yüzden Yusuf'e indel meliki indel harficer, kralın yanında Yusuf'u zikretmeyi unuttu. Saki, kralın yanında Yusuf'u zikretmeyi unuttu. Hocam burada <gülüyor> indel, <gülüyor> indel meliki bana mı ne bu cümleyi şeysin? Nasıl bir isim? İndel mi? Evet. Mudaf mudafun ileş gibi. Ama cümleyi <gülüyor> Mef'ul gibi yani, yani o da, da. Mef'ul gibi Mef'ulün bir oluyor Yani bir oluyor Yani mef'ulün bir olup Efendim Mef'ulden etkilenin Kendisiyle unutmak Kendisiyle Unutmak evet Nesiye unuttu Ve ekame Yusuf'u fissicni sinine Ekame kalmak Yusuf'u kalma fiilinin faili. O yüzden ötredi. Fis sicni, hapiste, zindanda. Sinine, senelerce. Zaman kipleri genellikle üstünlü olur. Ruhiyel Meliki'yi sonraya bırakacağız. Kralın rüyası. Şimdi şurayı taba bakmadan hareket Kırmızı kalemi <gülüyor> Kim almak ister? Hareketleri. <gülüyor> Hareketleri <gülüyor> sizde doğru yanlış. He. Doğru yanlış güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne şey ne olur Ne alcam? Yakala sığı. Evet Kim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nun'un harekesi <gülüyor> Nun'un şiddesi var da <gülüyor> <gülüyor> Altına koyarsan iyi olur. <gülüyor> Şetlerin altına koyarsan iyi olur. Velakin ilah'e olur. Şetlerin üstüne koyarsan üstün yapmış olursun. Şetlerin altına koyarsan esra yapmış olursun. Şöyle olacak. Allah lafsından nerede? <gülüyor> Bir tane müslaman. He no, Lan'ın hareketsi şurada olacak. Sizin de var. Niye biraz üstü <gülüyor> bir dakika. mi dikiyor? Allah'a Bir, dik işte. Allah. evet. Hayır, bir, bir şu... Yani tam şurada şöyle olacak. Heh. Ve hareket He. lan'ın hareketsi... Hareketi aklıma geliyor. Ne? Ne? Ne? Abi lan'ın hareketsi ne? bak. La, yuk, tiye. Şşşşş. Zaman hareketini koymayın. Bir dakika abi, oraya aklıma gelin. Şu u abi. Bu mu, metre mi? Bu ne? Ö, metre. U. Beceremiyor. Ha Bir bakarak... Hemzenin hareketi ne? ne? Hangi? şu. Tamam herkese. oldu. ya. Yok Dur Neyse kendi yapsın ondan sonra. Alim. Geçelim. Şu da nerede? Bir tane kelime kaldı. onu da hareket de bitsin. Anladım. Şur. Ha o. Oเรียน ni nokta boydu. Noktası nokta boyu. Abi bu kadar Bir ne hareketi bir şekilde Ve yanında bir şey bu ötre V'ye Bir daha bak ötre Ötre Eh de. Öyle mi? Bu yüzden bana Bir de bana asın ver bakayım. Allah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu manada, şu yu'ti. Vermek. Vermek. Allah. Allah. Allah var. Var mı? Var mı? Ah, doğru hareketlenmeyi yapacak. Bu bugün mi sonra ben ya. olmadı. Hamsi gizem kaldı aخی Şimdi mana Samet. Şimdi çözülür. Lan neredeyse kaldı. Lakin, lakin. Lakin Allah la yu'ti bütün vermez. Vermez. Neyi vermez? Bu ilmi. Ilme. İlmehu ilmini i̇lme, bütün kulü kulle ehadin. Herkese vermez. Doğru, doğru. Şimdi alttakini harekede sanet. Doğru Ha, öz öz yapacağım şimdi. Alttaki başlık <gül> Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Yo <Gülüyor> yapsa <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada oldu, tamam. Şurada bir, şurada, da, şurada bir hata mı var? Şunu ha. denedim ya. Çünkü burada bir değişik, yukarı gibi olmaz. Ay değil Buldum buldum. Hatasından, bunun eksiklerinden. Bırakın be. Aleyküm selam. Mesuur. O şey, şey. Şu, şey mi? Ha. Olmadı şimdi. Meş, meşru, meşru. Eee hmm. meş... Ne bu adı? İlm... Muşrike. Ama anlamıyla oturması lazım. İlm... İlm... İlm... İlm... İlm... Ha, şirk. Şirk içerisindeki... İlm... İlm... Muşrike. Yapayım öyle Evet. Şu ilmehu... He Ali mehu dedin o orası ben hatalı. Mi, Ali mehu mu demişim? Hayır, <gülüyor> Ali mehu. Şey <ha>, mi? Pardon. Farkı aynı sıra Yok var da ben. Aynı. O İlmehu tamam. İlmehu müşrike. Evet. Şimdi ilmehu niye ilme Söyle. üstün oldu? Müşrike niye üstün oldu? Yani i̇nne nasbe olduğu için Heh. bunu naspetti. Haber. İyi de Allah'ır Allah, Allah, şeyi... Allah lafzının zaten naspetmiş durumda. Allah lafzı özne, İl yani İl özel isim olduğu için. Yani işte isminin nasbetti orada zaten. İnne vazifesini gördü, bitirdi işini orada. La. Sonra la yuti diyor. Allah müşriklere ilim vermez. İlmini vermez. Vermezin <gülüyor> mefhul olduğu için. Yani vermezin mefhul olduğu için ilme dedik. Müşrik niye üstünlü oldu peki? Şunu mu diyor? Evet. Niye? Şurası üstün Üçlüke. yani. İlmenin... O... Züllen diyemiyor mu? Züllen diyemiyor mu? He? Elim ver. Zücuttaki harf-i cerim... harf nerede orada? Şey, lan şunu şey, o da... O, ilimle alakalı da... Allah'a emanet olun. mef ul O da mef yani. yani. Alt taraf... Var, var. şey... Selam. Nefouli. Nefouli. İsmail abi. Alayım gel gel. gel, gel. gel, gel Terk etmiş. zor, zor. Bu Onun boyu uzun geliyor ben Aşağıda biraz. Eğmek zor oluyor, aşağı zor iner zaten. bu olay Orada bir uzatma Çoğun var. Orada. Değil mi? Ha. Hmm. Çol değil. değil. değil Şöyle değil mi hocam? Diyorlar. Fi. E ne var? Tarih. Evet, tarihi de mi bilmiyorum. Pardon. Ni. Ni. Elif'i görüyor da, onu mertek sanıyorum. Hani <gülüyor> <gülüyor> bunun yesi, re'nin y'si nerede? Oraya şey koyduğun Uzatma koyduğun da He, evet, uzattın da yesi yok. Bak, tayyardan kaçmaz öyle şeyler, Ağri, İsmail abi. Ağri. Yani. Ağri. Tarife. Ağrifen. Tarifani. Ni. Fahri. Tamam. Tamam. Şöyle o doğru, doğru. Doğru. O, tamam, o doğru. E sizle ,le e, ne? Lene Limaza, evet limada illem alleme allem allem ni allem alle tur evet ni rabbi evet obiyban şimdi geldik manaya hal limancak hal her ancak değil hal mimı me'arifani tarif arafa, arafa bilmek, bilmek, bilmek demek önce Allah arafa seni Allah lafzu yok burada. Her <gülüyor> <gülüyor> tarifani 40. Hal o'zilin içeri. Ben ben orayı bilmez. Hel biliyor musunuz? Evet. Hel tarifani. Sor. Tarifani Sor. Ikiniz, ikiniz biliyor. Biliyor. Tarifani <gülüyor> ikiniz biliyorsunuz. Hel tarifani <gülüyor> ikiniz biliyor musunuz? <gülüyor> limaza ancak. <gülüyor> Niçin? Niçin? Allemeni, <Niçin>? allemeni. Hayır. <gülüyor> allemeni. <Allemeli. gülüyor> Üsttekiyle birleştir ya. Üstteki manayla birleştir. Birleştir. Bil Kandışıklara <gülüyor> vermiyor ya. Rabbi ilmi niye tamam. o ikisine vermiyor? Üstteki kişi bahsetmiş herhalde. Bahsediyor. Limaza. O âlemini yani Rabbim Allah ilmimi Allah'ın ilmidir. Rabbimin ilmidir. Rabbim Hel ta'rifani? İkiniz biliyor musunuz? İkiniz biliyor musunuz? Hel. Limaza niçin? Allemeni beni öğretti. Bana ilim verdi. Rabbi. Rabbim. Rabbim bana niçin öğretti? Yani şurada ne dedik? Müşrike öğretmedi. Herkese öğretmedi. Müşriklere öğretmedi bu ilmi. Allah bana niçin öğretti? Rabbim bana niçin öğretti? Şimdi cevap geliyor. Niçin öğrettinin cevabı. Yap şey. <gülüyor> Biraz daha ne ya? Ama da Halevarmi yok Sen dedin diye diye diye. Bak ya. Tarihx. Diye diye. Kimlerden bahseder? Tarihi konuş. Ural. O raket mi? Raket mi? Seyto umar oluyor diyor <gülüyor> mi hocam. Raket de ya. Raket. Terak. Terak Şu terekleri. Şurada nokta yok mi? Yok yok. O ta'nın dişi. Bak onun diğer bir geçmişleşiyor. Şu ne? Harfi. He. <gülüyor> Hayır üstün olur yanındaki. Şey üst götürüyor mu? Tarihi <gülüyor> bu. O. Ne oldu? O üstün kimin üstüne Şu Elif'in şey. Elif'in mi? <gülüyor> Elif'inse şuraya koy. Tam, tam yani tam şeyin oldu. yok yok. Antaresim oldu. İki yaptı değil mi? harika. Harika tarikan. Kar yaptı da olmadı. Tarikan olması için şurada Elif olması lazım. K'ya kafa bitişir. <gülüyor> ya şey şey ka Tari ka. e. şey, bu söylüyor. Karadan ayırdın he. Süsü süsü. K. Tarikan. Şev hocam? He, şev. Şevriyik. İki, on koydum <gülüyor> Bu değil Burada ha, temin koydun da burada niye temin koymadın? Nerede? Şuraya temin koydun bak. Evet. Burada niye temin koymadın? O şartı ki, bir şart şey da var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fikri olan? Bir. Yer kardeş, birleşti yapar adam lazım. Sen ocağın çayını al. Evet bir işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, şirket. Ee Şetten altına. Niye? Şimdi bu? bir saniye. Şir. Bu Tarik kelimesi nekre bir kelime? Niye temmizsiz üstün koydun? Nasıl? Açıkla. Nasıl? De... Tarik nekre bir kelime? Niye temmizsiz üstün koydun buraya? <gülüyor> meful olduğu zaman Elif eklersin, temin yaparsın yani. Şimdi niye teminsiz? Ben söyleyeyim mi? Yani niye olduğunu değil de hareket doğru mu yalnız? Hareket doğru. Değil, ha, şey temin yapmamı mı denir? Bu o, mudaf olduğu için. İşte mudaf olduğu için, mudaf mudafın ya, ileyhte, ha. yani izafe edilen kelimelerde ne deniyordu mudaf mudafın ileyhet? İsim tamlaması mı? İsim, tamlaması. İsim tamlamalarında e, bu marife kabul edilir mudaflar. O yüzden temin almaz. Bu aslında tariku ehlidir. Tariku ehli. Bak ehlinin harekesi o yüzden ehli. Esre yani. Bu da yine mudaf mudafın değil. Ehlu şirki. Şirke ehli. Bu da e, Elif Laham almış kabul edildiğinden mudaf temin almıyor burada. Bu bundan dolayı tariku ehli ifadesinden dolayı yani şu hem mudaf hem mudafun ile buradaki ehil kelimesi o yüzden temin almıyor. Tariqa diye üstünlü hareke almasının sebebi ise meful olduğundan dolayı terk etme fiilinin mef'ulü. Li enne çünkü ben terektu terk ettim. Neyi terk ettim? Tariqa yolu. Neyin yolunu? Tariqa. ehli şirki. Şirk'in yolunu terk ettiğim için. Söyleyince kolay oluyor aslında aslacığım, biz sanki bir yani dönüşükte söylüyormuşsun gibi oluyor da... İşte yap, yaparsanız daha iyi yerleşir evet. uygulamayla. Evet, iki tane cümle kaldı. Selah, sen de sen yapmadın. Tam senin boyuna göre. Ne <gülüyor> olurdu? Ne yapalım? <gülüyor> Senden uzun yok burada. Ben ben tamam. Zaten burada, şu uzunluğuna bakma. Şurayı çözdün mü, burası zincirleme geliyor evet, evet. Ee, bir tanesi korunmuş bak <gülüyor> aslında göründüğü kadar uzun değil sadece şurası yani hemze Allah elif var var da bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet Kocun tabi oldu. bir diğeri sözlü İbrahim yere ha. Ha. şeyi koyun her koyun. Ha. Orada ben şetteyi ben koymamışım ha. sen şehitte koy ver oraya değil, değil. millette de oldu evet. o İtalyanca bir kelimeye döndü millette <gülüyor> Millet <de> falan. Millet. <gülüyor> Ben t dedim çünkü Yok. çünkü he çünkü evet çünkü harfi C mi var burada niye yani yoksa mudafın ileyh mi? İşte ben çok şey biliyorum. Yani ya harfi C olması olması lazım. ya mudafın ileyh olması lazım esri olması için. Anladım. Şu bunun mu? Yani aslında ve İsa K. Ah İbrahim Me. Me ve İshak'a ya ve Ya'kube ve Ya'kube Aynı üstüne Cezmgı Vav Yani üstüne şey ya. ya. ütret <gülüyor> Evet Vettebe'tu ve tebap tu, şepte yine uymamışız evet. Milleti olmaz, millet. millete <gülüyor> uyma fiilinin mefud olarak millete uydum, dinle uydum. Şimdi millet kelimesi burada temin bak ve nekle gözüküyor. Bu yine mudaf müdafın ileyhi. Abâ-i, abâ-i'nin, abâ Üstü, babalarım, babalarım, İbrahim, İshâk ve Yakub'un milletine uydum. Vettebâ'tum millete âbâ-i, İbrahim'e ve İshâk'a ve Yakub'e. Babalarım, İbrahim, İshâk ve Yakub'un milletine, dinine uydum. Evet. Evet babalarımız diyor babaların babalarım diyor babalarımız demesi zaten mantıksız çünkü Yusuf Aleyhisselam muhatap şey tekellim burada Cık. yok mu acaba yok orada Müşrik mü neşrik, neşrik? Müşrik. Neşrik olmaz. Müşrik. Şerakeri getireceğim. Var. Neye şeyden gelmiyor. Yani. Sahip en. Ve na lena. Evet. İngin olur. En. E en. En. Enne. En. En Müşrike. boy var ya, oradaki en. Ennesiz. En. En en. Müşriki. <gülüyor> Müşriki. Müşriki mi? Ya, Ne olsun? Ne? Ne? Müşrike. Müşrike. Nuşrike. nuşrike mi? Nuşrike, evet. Ne? Bak en, en ne enne gibi? Nuş. Nasbedatı. En nuşrike. O ne o zaman şey yapıyor Onlara... O nasıl bir şey böyle... O ne demek? Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam, <Allah> <gülüyor> o değil, Vallahi oldu. Vallahi oldu. Billahi Nasıl yapacağım onu? Onun kendi şeyinden yazılış karşısında. Ben... men... Men-se'a. Şey. Min-şey. Min şey, şey. şey. İmi, şey. Dur, mi in Hı. mi? İnecek. Bakarım geliyor. İnecek misin Ne yapacaksın? İnecek misin? Şöyle. Evet. Manası lena lena <gülüyor> ve makane lena <gülüyor> ma olumsuz <gülüyor> ve ma kane, olmaz olmadı makane lena bizim bizim bak makane ve makane lena bizim için lena bizim için yoktur olamaz ne olamaz ne olamaz en nusrike şirk koşmamız kime? İllahi Allah'a. Neyi? Min şeyin. Herhangi bir şeye Allah'a şirk koşma hakkımız yoktur. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Böyle öğrendikçe tam oturuyor yani. <gülüyor> Allah ım. Allah. Bu da demek ki biraz daha şena alıyoruz ya. Yani. Bu birinci çapı da demek. <gülüyor> ne öyle? bu en nas olduğu için en nurik oldu maslar şey yaptı. yaptı min olacak ha bak burayı unutmuşuz burayı buraya koy min şeyin bu <gülüyor> söylerken de sen <sana> min dedin <gülüyor> ama üste koymuşsun işte <gülüyor> <gülüyor> min şeyin nekre Nektar olduğu için teminli, min şeyin herhangi bir şey, herhangi bir şeyi billahi Allah'a bir harf içer, billahi Allah'a herhangi bir şeyi ennüş ki ortak koşma koşmamız e, ve mekânelene bizim için söz konusu değildir. Yani böyle bir hakkımız yoktur evet. Lena biz bizim için. Evet. Şu ve makane olumsuzlama moda, moda, yani yoktur bizim için böyle bir hakkı yoktur. idi eskiden. Evet. Yani şey var ya mesela makane olmadı olmaz olamaz yani. Özde Kane yani. olmak manasına da geliyor ya. Makane olamaz. Böyle bu Sürmetin kardeşlerden de. değil kane. Yok, yok. Değil. Değil. Yani. Kane'nin kardeşleri var da Neyden Sen yok. neyi kastediyorsun? Bu fiil olan kâhne. Bu iyiydiği olan değil değil mi? Yani mesela vevâ kâhne emirlerine üstüdüm... kâne, üstü, aynı, kâne aynı kâne fakat cümle içerisindeki manası başka. <gülüyor> Mâhne yani. var. Şey göstereyim, Türkçü de iki kavga falan. İşte, denliş. Yani, işte, işte, işte, Nasp ne? Şey, Nasp üstün. Hmm. Böyle. Yüklü Yok fiil, yok. E, fiil, yüklü. Bu Türkçedeki de mi hocam? Evet. Yüklem, yüklem fiil zaten. Yani. Türkçede fiil yok. Yani. <gülüyor> nesne var. <gülüyor> zaten. nesne yüklem. Özne yüklem nesne evet. Yüklem sıfat. Neyse. Şöyle nesne, nesne, nesne, nesne, nesne. Özne Şuradaki özne Arapçada zamir. Yüklem, yüklem fiil, nesne ha. meful. İleht diyorlar ya. O müdaf müdafun ileyh isim tamlamaz. tamlamaz. Sıfat mevsuf sıfat tamlamaz. Yani isim mesela İsim tamlamasında mesela isim olacak, bir de onu tamlayan daha, olacak. Tamlayan derken buna izafe edilen bir evet, şey mi? Evet, izafe edilen evet. Şimdi bu mudaf mı oluyor? Evet. Tamam, ödek Yok. mi? Yok, isim mudafun ileyh olur. Mudafun ileyh, şöyle yazar. Ona izafe edilene de mudaf denir. Bu da mudaf oluyor. He, öyle Tamlayan, yani tam tamlayan mudaf oluyor, tamlanan mudafun ileyh oluyor. İsim tamlaması. Tamam. Işte. Şöyle e, şunu kafada canlandırırsak, şurada Ahmet'in hareketleri... kitabı. Kayboldu. yüklem. Şey ne kayboldu? Kitabı. Kimin? Ahmet'in. Kayboldu. Tamlayan, Yüklem ne oluyor burada hocam? Efendim? Yüklem yok burada. Yüklem fiil. Yani Arapça karşılığı fiil. Öznenin Arapça karşılığı karşı zamir. Nesnenin Arapça karşılığı karşı karşı meful. tümleç mi diyorlar bir de tümleçte mefolum bih oluyor